Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselam ala Muhammedin el emin ve ala alihi ve sebecmin emma ba'd el mukaddime vuhiye yani el mukaddime teştemilu ala fasleyni şimdi ben bir mukaddime yapacağım diyor yazar Abdullah Siracuddin niçin mukaddime yapacak? mukaddimetül ilim diyoruz buna öyle değil mi? Beykuniye'nin nazımı bir mukaddime yapmamış Bismillah demiş başlamış Nahif ilmin ile ilgili kitaplara baktığınız zaman mesela bazen Nahif'in öneminden bahseder, Nahvin konularından bahseder veya başka ilmlere baktığınız zaman müellif girerken bir mukaddimetül ilim yapar. Nazım Beykuni, Beykuni mukaddeme yapmadığı için bu kime kalmış? Şariha kalmış. Kimi şarihler, ben birçok şerhini inceledim elhamdülillah radul alemin, şarihle beraber başlamış, metnin içinde yapmış. Yani Nazm'ın içinde mukaddimeyi, mukaddimetül ilmi nerede yapmış? Nazm'ın içinde yapmış. Kimi hiç yapmamış? En güzel de bu, bu e, Abdullah Sıracı ki olmuş da Nazm'a hiç başlamadan önce adı üstünde mukaddime mukaddimeyi mukaddime bölümünde yapmış. Yani mukaddimeyi başka bir bölümde yapmamış. Neymiş bu mukaddime neden bahsedecek? Bir fi beyan İlmil hadis Hadis ilminin beyanı. Hadis ilmi dediğimiz zaman ilm-ül hadis. İlim dendiği zaman İlk asırlarda anlaşılan hadistir. Mesela takiyyidül ilim. Kitaba bak. Kimin kitabı bu? Hatuba el-Badad'in hadistir. İlmin kayıtlandırılması nedir? Hadis, hadis. İlim tarifi yani ilim denilince akla ne gelmiş? Hadistir. Hadise o isim vermiş ilim diye. Burada kısaca terminolojik birkaç şeye değinelim. Usulü'l hadis, ilmul, ilmul rivaya veya musterahül hadis gibi ifadeler kullanılmış... Usulü'l-Hadis ilk dönemde hemen hemen hiç kullanmamış. Tamam, çünkü bu ilmin konusu usul değil. Anladın mı? Usul hatırlarsan biz fıkıh usulünde veya usul kelimesini yine şeyde e, usulü selasede dört manaya geldiğini söylemiştik. Usulü'l-Hadis de bu dört mananın hiçbir usulün karşılığını karar, yani usul kelimesinin manasını karşılamaz. Bu dört mananın hiçbiri usulül hadis tertibindeki usul kelimesini karşılamaz. Yani hadisin kaideleri değil ki, hadisin delilleri değil ki. Tabii usulül hadis tabirini kullananlar biraz zorlamayla bunun karşılayabileceğini söylemişler ama çok doğru bir tarif değildir. İlmur rivaye demişler. İşte başka başka isimler de kullanmışlar. mustalah hadis denmiş ama sadece ıstılahlardan bahsetmiyor. Mesela tahammulü hadis hadis usulünesidir, konusudur. Bundan bahsediyor. El hasıl <gülüyor> ilmul hadis dedi. Eee müellif burada usulü'l hadis demedi veya başka bir şey demedi. Ne dedi? İlmul hadis. Şimdi biraz önceki derste, bir önceki kayıtta biz dedik ki Kur'an-ı Kerim tevatür yoluyla sabit olduğu için sadece metni olan bir metindir. Sadece metinden ibarettir Kur'an-ı Kerim. Ancak hadis bize haberi vahid ile yani tevatür olmayan bir yolla geldiği için kendisinde bir de ne vardır? İstinad, senet vardır. Kendisinde bir de senet vardır. O halde hadis dediğimiz zaman iki şey akla gelecek. İki şeyin birleşimi akla gelecek. Birincisi metin, metin ikincisi senettir. Hatta daha da ilginç söyleyeyim ben sana daha da ilginç bir şey söyleyeyim. İlk devirlerde hadis dediği zaman metin de akla gelmemektedir. Akla ne gelir senet. Çünkü o senedin ya bir tane ya iki tane metni vardır öyle çok aynı senedin sekiz on tane metni yoktur. Anladın mı? Veya farklı farklı e, metinleri vardır. Ha. Şimdi hadis dediğimiz zaman bir senet bir de metinden oluştuğuna göre. O halde bu hadis usulü ilmin nedir? Bir bunu bilmemiz lazım veya ilmul rivayet nedir veya ilmul hadis nedir? Bunu ne yapmamız lazım, bilmemiz lazım. Hani bir ifade var ya inname mabadi'e ilmin aşara, El haddu el İşte her ilmin her ilme başlamak için o şeyi bilmen lazım. Önce bir tarifini yapman lazım. Arkasından el haddu bölme konusu nedir? Faydası nedir? onun vada'ı nedir, istimdat ettiği, dayandığı kaideler nedir veya dayandığı diğer şeylerdir. Bunları ne yapman lazım? Bilmen lazım bir ifade vardı. İşte bu bölümde müellif bunları anlatacak. Evet. Demek ki mukaddime iki ayrı mukaddimeden oluşuyor. Ama mukaddime iki ayrı fasıldan oluşuyor. Bir, fi beyane ilmi hadis. Burada hadis ilminin rivayete ve dirayet şeklinde ikiye ayrıldığını söyleyecek rivayeten ve dirayeten. Bu ayrımı ilk defa bak bunu kolay kolay hiçbir kitapta bulamazsın veya bulabilirsin de. Bulabilirsin yani bulamazsın var mı? İlk defa ben mi çıkardım sanki değil mi? İbn Efka İbn Ekfani bu ayrımı 1358 ilk yapan kişidir. Tamam mı? Ekfani evet. Tamam 1358 olması lazım ölümünün hadis ilminin bu şekilde rivayete ve dirayete İkiye ayrıldığını. Şimdi biraz sonra müellif bunu anlatacak. İkinci fasıl ise nedir? Vessani fi beyanı ba'dil kelimatil mustalahi aleyha fi haze fi hazev ilim. Oldu mu? Bu ilimde bazı mustalah yani ıslahı kelimelerin işte ne gibi? Senet, isnat, metin, hadis, haber, muhaddis, hafız, kutsi hadis gibi bazı ıslahları ben size ne yapacağım diyor? Tanıtacağım diyor. Tamam. Evet, bakalım neymiş? El fasl el avel fi bian ilm el hadis ilm el hadis nevane ilmun rivayet, ve ilm ilmi khasun dirayet demek ki hadis ilmi dediğimiz zaman bak usul el hadis demedi gördün mü ne tabi ilmun hadis dedi hadis ilimleri dedi iki ayrılır bir rivayet bir dirayet ilmul hadisi riwayatan riwayatan yani niye mansup yok <gülüyor> Yo, temis temis <gülüyor> Ee, rivayet bakımından hadis ilimleri, hadis ilmi. Neymiş bu? Oku bakalım. Bir, bu ilim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinde kapsayan bir ilimdir. Bak isnada hiç girmedi. Demek nereden bahsediyormuş? şu rivayet ilmi? Söz. Metin, metin, metin. Evet, devam. Ef'alihine <gülüyor> metin. <gülüyor> Yine metin. <gülüyor> Yine metin. <gülüyor> Yine metin. <gülüyor> Ve rivayeti ha, ha niya Bak bu Resulullah sallallahu aleyhi ve fiillerinin, vasıflarının, takrirlerinin rivayeti ha onlara gidiyor. Biraz önceki takririhi, efsafihi, efalihi deki hakime gidiyor. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve rivayeti ha onların rivayet edilmesi yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinin, fiillerinin bunların rivayet edilmesi bir, bir de daptiha dapt edilmesi yani lafızların düzgün bir şekilde aktarılması harekelerin düzgün bir şekilde konması o kıraatlarının düzgün bir şekilde yapılması başka ve tehriri elfavıha lafızlarının korunması lafızların üzerinde ne yapılması gayret gösterilmesi yani rivayet ilmul hadis rivayeten dediğimiz zaman akla gelen nedir? metindir bu metnin oluşturulması bu metin okunduğu zaman bu metin bu şekilde mi nakledildi? Bir ifade orada masuk mu geldi, merfu mu geldi? Bunun başka varyantları var mı? Varsa bu varyantlarla yani e, metnin farklı gelişleriyle hükmün nasıl değişecek? İşte bunların hepsi rivayet ilminin nesidir? Hadis ilminin rivayet hadis ilminin nesidir konusudur. evet. evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bizzat kendisidir. Demek ki ilmül hadis dediğimiz zaman, ilmül hadis rivayeten dediğimiz zaman bu ilim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bizzat kendisidir. Hani Allah Resulü de sizin için en güzel örnek vardır diyor ya, işte bu hadise, bu ilmi işaret ediyor. Sen bu ilmi öğren ki o ayeti ne yap yaşayabil. Ya da Fettebi'uni yuhbibkumullah bana tabi olun. Resulullah'a tabi olmak ancak ilm-ül hadisi rivayeten ile mümkündür. Bununla mümkündür. Bu bilinmeden rivayeten hadis ilmi ya da hadis ilminin rivayet olan kısmı bilinmeksizin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bugün bizden ittiba etmesi, ona itaat etmesi, onu örnek alması, onu hakem tayin etmesi, onun verdiği hükümden dolayı kalbimizde bir hareç taşımamak ve kat'i bir teslimiyet göstermemiz mümkün değildir. Peki hangi açıdan zatıdır? Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin fiilleri, sözleri, takrirleri ve vasıfları açısından onun zatıdır. Evet, peki biz bunu öğrendiğimiz zaman, bu ilmi öğrendiğimiz zaman bize faydası olacak nedir? Dinimizi öğreneceğiz. Dinimizi en güzel şekilde ne yapacağız? Yaşayacağız. Dinimizi bid'atlarda ve hevadan koruyacağız. Kur'an'ı kendi isteğimize göre anlamaktan, kendi havamıza göre anlayıp kendi havamıza göre bir din uydurmaktan korunacağız. Yani ben sana şunu söyleyeyim. Bu ilmi öğrenmenin faydası zikredilemeyecek kadar çoktur. Müslüman kalabilmen ancak senin bu dini öğren, bu ilmi öğrenmenle mümkündür. Sünnet öğrenmeksizin sünnetten bağımsız bir şekilde kişinin Müslüman kalması mümkün değildir. Kıldığın namaz öğrendiğin sünnettir. Mebali dediğimiz dört tane ee, tevhidin üzerinde durduğu, İslam üzerinde durduğu dört tane amelin, namaz oruç, had zekatın yerine getirilmesi ancak ilm-ül hadis-i rivayeten ile mümkündür. İslam yani İslam olabilmek, daha doğrusu Muhammed-ül Resulullah'tır bu ilim. muhammed Rasulullah Resulullah hakkıyla ikam edebilmek ancak yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizim önderimiz, liderimiz, Resulümüz onun peşinden gideceğiz ona dair hiçbir şey bilmiyorsan, ilmü hadis-i bilmiyorsan, mümkün müdür? Hiçbir şekilde mümkün değildir. Hiçbir şekilde ne değildir. Mümkün değildir. O halde biz hemen kendimize hisse çıkartalım. Gece günü hadis okuyacağız. Hadi siz Hadis nakledeceğiz. Hadisleri yayacağız. Anladın mı? Namazı kıldıktan sonra bir tane hadis okuyacağız insanlara. Birbirimize karşılaştığımız zaman birbirimize bir tane hadis öğreteceğiz. Yolda giderken bir Müslümanla karşılaştığımız zaman ona ne yapacağız? Hadis öğreteceğiz. Bizim zamanımızda akşam oturmaları, akşam gezmeleri sadece hadis okumaktan ibaretti. Herkesin cebinde mutlaka 8-10 tane hadis olur. Sabah çıkarken buraya koyar. Her gördüğüm Müslüman'a çıkartır. Bak Resulullah da ben bir hadis öğrendim Okurdu, bunu kapatırdı. Bir akşam bir kardeşin evine gittiğimiz zaman çay demledik, oturacağız. Oradan, buradan, şuradan muhabbet edilmez bir hadis kitabı açılır. Hadis okunurdu. Bayramlaşmaya gidildiği zaman bayramlaşmak da birbirimize en güzel verilen hediye hadisti. Hatta herkes hummalı bir çalışma yapardı. Kimsenin bilmediği hadisi bulup nakletmek için. Bu da hem senin hadis ilmini rivayeten ilmul hadisi öğrenmen hem de öğretmen açısından oldukça bereketli bir yöntemdi. Ve bunun neticesinde de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kitapta biraz sonra gelecek büyük müjdesi Müslümanlar ne yapıyordu? kuşatıyordu. Bundan dolayı yani hocam biz ilim tahsil edeceğiz. Şimdi bu kaydı dinleyen arkadaşlar ilim mi tahsil edeceksiniz? Bir, Muhtasar Buhari okuyacaksınız. Polen yayınları çıkarmıştır bunu. Hüner yayınları çıkarmıştır bunu. Başka başka e, kitapçılar çıkarmıştır bunu üç kere okuyacaksınız. iki kere okuyacaksınız. Baştan sona bir cilt. Kısa bir sürede okuyacaksınız. Arkasından Sahih Müslüman Muhtasar'ını okuyacaksınız. Arkasından Müttefakun Aleyh okuyacaksınız arkasından Riyazus Salihin okuyacaksınız. Arkasından Sünene Tirmizi okuyacaksınız 3 cilt. Konya Kitapçılık çıkardı. Arkasından Sünene Nese'yi okuyacaksınız. Arkasından İbn Mace okuyacaksınız. Arkasından Tirmizi dedik mi Tirmizi? Ebu Davud okuyacaksınız. İmam-ı Ali'nin Muvattasını okuyacaksınız. Bitti mi baştan bir daha başlayacaksınız. Bitti mi baştan bir daha başlayacaksınız. Bitti mi baştan bir daha başlayacaksınız. İlim mi istiyorsunuz alın size ilim. Hocam işte senin dizinin dibine çöksek de bir ilim tahsil etsek sen yalan söylüyorsun. Müslimi beş kere okudun mu? Evinde peygamber var. Git ondan ilim tahsil et. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem senin evinde misafir. Ona bir ev sahibiliği yap. Otur karşılıklı ya Resulullah bana bir şeyler öğret de aç riyazu Salih'ini. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana bir şeyler öğretsin. Öyle değil mi? Ondan sonra gel onları bitirdikten sonra orada ilim tahsil et diyor. Konumuza dönüyoruz hemen. Evet. Ama faide-i'l-ismetu fi nakl aqwalin-nebiy sallallahu aleyhi ve sellem ve alihi ve sellem ve af'ali ve ve bu şunu söyledi. Yani bu ilmin önemi, faziletini bahsettik biz. Biz neden bahsettik? Biraz erken girdik konuya. Faziletinden bahsettik. Faydası bu ilim Resulullah sallallahu aleyhi ve selleminden bize gelen nakilleri doğru, sahih bir biçimde toplamayı gerektirir. Faydası sonucunda böyle. Ve kayetu el foz bi saade fi dıra fi Bu ilmi öğrenmekteki amaç hem dünyada dünyada nasıl mutlu olacak kişi bununla? Hmm. Sünneti, sünneti. Niye? Delil? Hmm. Bakalım bir. El foz bi saade Kıyamet gününde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduğu için mutlu olacak da dünyada nasıl mutlu olacak ona bakacağız inşallah belkilerde gelir. Fadluhu fadlahazel ilmih hu ennehu min eşrafil ulûh neymiş? İlimlerin en şereflisi budur. Bir önceki derse de söylediğimiz gibi fıkhın da temeli hadis ilmidir. Tefsirin de temeli nedir? Hadis ilmidir evet başka lanne turaf be keyfiyete itiba'in ve sellem alze amarna allah taala bi itibahi fi kavlihi taala ee, diyor ki bu ilim çok şerefdir çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ki Allah subhanehu ve teala bize bunu emretti Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ittiba ancak bu ilme tabi olmakla mümkündür Allah'ın sevgisine kavuşabilmek bu ilmi öğrenmekle mümkündür günahların kefareti, günahların bağışlanması neyle mümkündür bu ilmi öğrenmekle mümkündür hidayete ermek neyle mümkündür bu ilmi öğrenmekle mümkündür ittebe'u ittebi'u ona tabi olun sonuçta ne olur ona tabi olsanız hidayete erersiniz işte bir önce dedik ki nerede bir bid'at varsa orada sünnetten uzaklaşma var. Yani Resul'e ittibadan uzaklaşma vardır. Yani hidayetten uzaklaşma vardır. İşte onun da delili bu ayettir. Ona tabi olmadığın zaman insan Resul'e tabi olmadığı kadar hidayetten uzaktadır. Yani dalalettedir. Yani kulli bid'atin dalale. Yani bid'at içerisindedir. Evet. وَقَوْلِهِ تَعَلٰى قُلْ اِنْ كُمْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي Yu habibkumullah ve ya'fir lekum zunubakum. Vallahu gafurur rahim. Allah Peki eğer Allah'ı seviyorsanız böyle bir iddianız varsa Allah'ı sevdiğini iddia eden kimse ilmul i rivayeten öğrenecek. Doğru mu? Bir kimse Riyazu's Salihin okumuyorsa Allah'ı sevdiğini iddia etmesin. Bir kimse Buhari'yi okumuyorsa ben Allah'ı çok seviyorum demesin. Ben özellikle bunları anlatıyorum. Cidden önemli konular bunlar yoksa şunları oku bunları ezberle bunlar mesele değil bir kimse müslüm sahih müslüm alıp da 3 kere 5 kere 10 kere okumuyorsa okumuyorsa biraz sonra bir alimden bahsedeceğiz ecli diyor ki onun talebesi hocam diyor şey yapardı diyor bana hadis yazdır diyor artık iyice bunalırdım diyor yani yorulurdum ölecek gibi olurdum bırakalım dedim birkaç tane daha yazalım dedi. 60 tane daha yazdırdı diyor yazdırıyor e, bizimkiler günde 60 tane hadis okumuyor biz Allah'ı çok seviyoruz nasıl seviyorsunuz ki Nasıl bir Allah sevgisidir ki hayatında hiç riya us salihini okumayan bir adam Allah'ı sevmiyordur. Bu ayetle sabitdir. Eulle in kuntum tuhibbuna Allah bana uyun. Nasıl yapacaksın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e? Bana söyle bakalım. İttiban tarifi neydi? Emir olsun, emir olmasın onun gibi hareket etmekti. İttiba buyut. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ittiba vacip midir? Vaciptir. Delil bu ayettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve nasıl yürüyordu? Bilmiyorsun ki nasıl uyuyordu? Bilmiyorsun ki. Hanımına karşı nasıl davranıyordu? Okumadın ki. Yemek yerken nasıl yiyordu? İşte usul fıkı açısından bunlar müstehaptır filan. Bu usul fıkı açısındandır. Biz dini sahabe gibi anlamaya çalıştığımız zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi yürümek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi bakmak, hatta ve hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin devesinin ayaklarının izine, kendi deveğin ayaklarının izini dek getirmeye çalışmak nedir? İmandan da diyoruz biz. Evet. "Kul in kuntum Allah sevginizi iddia ediyorsanız Burayı nasıl tercüme ediyoruz? Riyazus Salihin okuyun diye. Tamam? Allah da sizi bunun neticesinde yanlış mı söylüyor? <gülüyor> Doğru yani. Niye gülüyorsun? Allah da sizi sevsin. Allah'ın seni sevmesini istiyorsan Riyazus Salihin okuyacaksın, Buhari okuyacaksın, Müslim okuyacaksın ve İlahiyr okuyacaksın. Bir de "ve Allah senin günahlarını affetsin istiyorsan Riyaz-ı Salih'in okuyacaksın ilim öğrenmek için değil sadece bunun için Riyaz okusan, Bukhari Müslüm okusam bu bile yeter sana değil mi? Allah benim günahlarımı affetsin diye atıyorsun Riyaz-ı okuyorsun Allah subhanahu benim günahlarımı affetsin diye ne yapıyorsun? Ee, Bukhari Müslüm okuyorsun Allah subhanahu beni sevsin diye okuyorsun. Anlamıyorsun belki çok fark etmiyorsun hükümlerine vakıf olamıyorsun ama gayen sadece ne? Ben Rabbimi seviyorum bu iddamla samimiyim samimiyetimi ispat etmeye çalışıyorum Allah'ın değil mi? Bunun neticesinde Rabbim beni sesi ve günahlarımı affetsin niyetiyle riyaz-ı okuyup bitirenlerin umarım ki Allah subhanahu günahlarına mağfiret edecektir. Allah Allah evet nerelere geldik yine biz dersimize dönelim ve min ecl işte bundan dolayı kânel fadlul ekberu lil muhaddisîn takdim ve tekhir var değil orada? muhaddisler için nedir? Büyük bir fazilettir Bundan dolayı bu yani ne? bu ilim muhaddis. için nedir? Büyük bir fazilettir. Vel ecrul afsar. ne demek? Vafir, mebzul demek. ''Mebzul'' evet. Unutma. Biraz Türkçen genişlesin. Bana roman oku diyor ama okumuyorsun. ''Mebzul'' bol bol yani. Yani bolun. Ha dur dur. Benzi. Tamam tamam. Tamam mı? Evet. Kama varada fil hadis illedi rahu el-imamu al-şafi'i ve al-bayhaqi. İmamu al-şafi ve al-bayhaqi rüayet ettiği hadiste عن İbn-i Masud radiyallahu anh قال Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbn-i Masud'an gelen rüayette bunu ezberliyoruz. Ki ezberizdir naddar Allahümr'an sem'a makaleti fa hafizaha ve vaaha ve adaha ve adaha fa rubaha min ila men hua afqahu min minhu. Üzerinde biraz duralım. Dur diğer rüayeti okuyalım. Bir başka lafız var, ben bu lafzı ezberim. Ebu Daud el-Tirmizi'nin lafzı Naddarallâhum râhîm semi'a minnâ şe'en febellâgâhû kemâ semi'ahû ferubbe hamil fıkhin. Ana ben şey ezberim galiba ya İmam Bağabî gibi bir ondan bir ondan ezber. Ben bir bakayım buna. Çünkü ben ezberledim metin böyle değil. Ferubbe mübellâgîn ev'a min sâmi'in Allah benden bir söz içtip Birinci hadis, benden bir söz, mekal, jitib, onu ezberleyen, onu ne yapan? Koruyan, onu ezberleyen ve onu ne yapan? Yerine getiren, yayan, yayan, ne neşreden. Kimseye ne yapsın? Yüzünü ak, pak yapsın. Ne yapsın? Yüzünü bembeyaz kılsın. Niye? Ha? Yani niye böyle bir müjde verdi? Kaidemiz nedir bizim? Mükafat ve ceza kinlimisi mükafat ve ceza kendisidir yani mesela bir örnek verelim. Allah Subhanahu ve taala borçlu kimsenin borcunu affedene veya borçlusuna süre tanıyana kıyamet gününde hiçbir gölgenin olmadığı bir günde onu gölgelendirecektir. Ceza. Mükafat amelin cinsindendir. Niçin? Çünkü o dünyada borçtan dolayı sıkıntı taşıyan, borcundan dolayı problem yani büyük bir sıkıntı içerisinde Çünkü borçlu kalben büyük bir sıkıntı içerisindedir. Bir eziklik, bir sıkıntı içerisindedir. Sen ona kolaylık sağladın. Ve onu affettin. Ne yaptın? Onu o sıkıntıdan kurtardın ya. Kıyamet gününde de ateşin şiddeti vardır. Sıcaklığın şiddeti vardır. Allah Subhanahu ve teala sen nasıl dünyada birini sıkıntıdan kurtardıysan Allah Subhanahu ve teala da kıyamet gününde o şiddet ve sıkıntı seni kurtaracaktır. Burada da hadisi öğrenen Hadisi yayar, hadisi hüfz eden, hadisi tebliğ eden, daha iyi fakihlere bunu ulaştıran kimse, dini tecdit etmiştir bir manada. Dini korumuştur. Dinin görünen yüzünü aydınlatmıştır. Bilinmeyenleri açığa çıkartarak onu ne yapmıştır? Nurlandırmıştır. Kişi hadis ilmine bu önemi verdiği için mesela hadis ilmi dediğimiz zaman kim karşımıza çok Bukhari çıkıyor. Birçok bilmediğimiz hususu biz Bukhari'den öğreniyoruz dinin görünen yüzü bizim için kim bu manada? İmam Bukhari'dir değil mi? E tamam şimdi e, o dinin görünen yüzünü aydınlattığı için Allah subhane ve teala da İmam Bukhari'nin yüzünü ne yapsın diyoruz? Hadise göre aydınlatsın diyoruz değil mi? İkinci hadiste ise kim benden bir şey duydu duyduğu gibi onu tebliğ etti aynen duyduğu gibi tebliğ etti Allah onun yüzünü aydınlatsın. Nice tebliğci vardır ki, işitici ondan daha nedir? Daha iyi kalmış. kavrayıcıdır. Evet, daha iyi kavrayıcıdır. Şimdi, bir önce dedik ki, devamlı birbirimize hadis nakledeceğiz. Niçin? Senin bir hadis vardı sen pek bir şey anlamamışsındır. Birine nakledersin, o ondan bazı şeyler anlar. O bazı hükümler çıkartır, onu insanlara anlatır. Bu necri ne yapar? Sana da gelir. Nasıl oldu? Bir hadis... Hasen'in derecesinden yukarıda Hasen'in derecesinden ulaşamamış. E, sahih diyor. Sahih diyor ama. Yani, yani, Hasen'in sahihini diyor. Yani Kendi şey. Neyi? Kendi yok. Tirmizin öyle bir ıstılay yok. Yani sen bir kulağımını alıyor. Kim diyor onu? Yani kendim. Yok. <gülüyor> Tirmizin böyle bir tarifi yok. Hasen'in sahihini demiş. Tarif de etmediği için birçok ihtilaf çıkmış. İbn-i Salah demiş. İki tarihtan gelmiş biri Hasen biri sahih demiş. Ya da Hasan ifadesi lügavi sahi fatih sılaçi der demiş ama İbn Dâwîq el buna itiraz etmiş. Demiş ki ittirimizin kitabında o kadar çok hadis vardır ki Hasan sahih demiş ama tek senet var. Ondan sonra ee, ama en bilinen şey bu İbn Hacer güzel bir izah etmiş İbn Dâwîq el güzel bir izah etmiş Suyoti güzel bir izah etmiş. Yeri geldiğinde biz bu izahları ne yapacağız? üzerine duracağız. Bir hadis hem hasen hem sayı olmaz. Sayı hadis adalet-i dat bakımından Sika Ravinin muttasıl isnatla rivayet ettiği hadistir. Adalet veya dat bakımından e, yaralamayacak bir kusuru olduğu zaman direkt hasen düşer. Eğer bu kusur varsa hasendir, sahih değildir. Kusur yoksa sahihtir, hasen değildir. Tamam Bunun Şeyde okuyacağız biz. Muhbet-ül Fikir Şerhinde. İbn-i çok güzel izah edecek bunu. Tamam Evet. Kale el-Ellame el yazmış ya. O yanlış. Kastallâni. Ben öyle biliyor Kastallâni. Bilmiyorum ben. Tamam Evet. Ve'l-Mâna. Bu hadisin manası şudur diyor. Kastallâni, Buhari Şarihidir değil mi? Evet. i̇rşad Olması lazım. Kitabın ismi. Evet. Oku bakalım biraz desem. Ve'l-Mâna. Ney? Ha. Behçe, zahiri güzellik, surur, batini güzellik. Evet. Ee, batini ve zahiri güzellik kimindir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, hadisini işitip işittiği gibi onu aktaran kimsedir. Niçin? Çünkü o ilmi e, aydınlatmak ve sünnet yenilemek için gayret etti. فَجَازَاءُ النَّبِيُّ صَلَ sallallahu aleyhi ve sellem de ona duasında yapmış iş, olduğu işe münasip bir dua ile mükafat verdi ona. Tamam Evet bir ad işte. Evet. Aleyhissalatu vesselam. İbn Abbas'tan gelen Taberani'nin bir rivayetinde İbn Abbas'tan gelen rivayette Allahummerham hulefai Allah'ın halifelerime rahmet et diyor. Resulan ehli hadis halifesi Resulan halifesi ehli hadis değilse ehl ise hadis kimdir ki? Öyle değil mi? Evet, tamam. <gülüyor> ee, hadisi Resulullah ve Hadis rivayet eden onu insanlara öğretendir diyor. Evet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 kendi selefine uysunlar. Yani önden Zeyd gidiyor bu seleftir. Arkasından Amr gidiyor. Amr e, Zeyd'in halefidir. Amr Zeyd'e adım adım uyar ki arkasından gelen kim olsun bu da? Zeyd. Amr başka yok bizde değil mi? Hüseyin olsun. <gülüyor> Hüseyin selefe uysun. zeytle Hüseyin arasında köprü Amr'dır. İşte bu minvalde hilafet görevinin üstünden mektedir halifesidir. Onun halife, halifenin tam manası önde gidenin işlerini yürütmektir. Önde giden işlerini yürütmektir. Şimdi ehl hadisin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den tek farkı nedir? Vahiy almaması. Vahiy almaması dışında yani ismet sıfatına sahip olmamaları, masum olmamaları dışında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis niş bir farkı yoktur ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Kur'an'ı ve kendisine indirilenleri insanlara beyan etti. Daha doğrusu Allah'ın indirdiği vahyi Kur'an'ı, diğer vahyi tefsir etti, insanlara öğretti, yani dini öğretti. Ehli hadis de bunu yapıyor, başka bir şey yapmıyor ki ehli hadis. Bu yüzden Allah'ın e, resulünün halifeleri olmaya en layık kimseler nedir? Şimdi sen bu dersten sonra sabaha kadar 3-5 hadis cilt bitirsin, değil mi? <gülüyor> evet, devam et. Dipnot var bak aşağıda Kema Evroda hu gördün mü? Evet oku. Ve la rada en eda' as-sunne ila al-muslimina nasiha lahum min Anladın mı? Diyor ki bak hiç şüphe yoktur ki sünneti Müslümanlara eda eden onlara nasihat olsun diye eda eden nebilerin yapılı olduğu vazife yapmaktadır. Nebi. nebi'nin vazifesi neydi Kur'an'ı beyan etmekti yani hadisle beyan ediyor sen hadis naklettiğin zaman neyi beyan etmiş oluyorsun mesela şimdi ben geldim sana dedim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda son rekatta teverrük yapardı bak Resul'ün yaptığı işin aynısını yaptım ben sana karşı Allah subhanahu aleyhi kitabında namaz kılmamızı emretti Allah Esbhanet'in kitabında Resulün namaz kıldığı gibi namaz kılmamız yani ona ittiba etmemizi emretti. Ben de Allah'ın kitabında salat, ikame salatı namaz kılınma meselesini ne yaptım? Sana öğrettim. Resulün yaptığı işin aynısını yaptım ben de. Tamam? Evet. Gerek yok. Gerek yok. Orası güzel bir şeydi. Ondan ben sana şey yaptı. İbn-i İbn Maci bu rivayet ediyor. Evet. İlim nedir? Üç kısımdır. Evet. Yani nedir? Bunun yani üç tane ilim vardır. Bunun üzerine yapılan şey nedir? Fazl Fazl Fazilettir. Bu üç ilim muhikem ayetlerdir. Müthiş değil. Nedir? Mühkem ayetler, müteşabih ayetler hangisidir? Müteşabih ayet dediğimizde biz umumen şunu anlayacağız. Anlamı her yere çekilebilecek ayet. Vı vecib olan, birden fazla ne olan? Manası olan. Mesela İsa ondan bir ruhtur, onun kelimesidir diyor. Hristiyanlar diyor biz de bunu söylüyoruz zaten ey Muhammed. Senin kitabında İsa hakkında ne diyor? Kelimetten diyor değil mi? Ruh. Ruhum ve kelimeten minhı diyor. Ondan bir kelimedir. Ondan bir ruhtur diyor. Biz de bunu söylüyoruz. İsa Allah'tan bir ruhtur. Ondan bir parçadır. Onun evla, biz de bunu söylüyoruz diyor. Bundan dolayı fe ma teşâbehev min el fitne ve devîle. Tamam mı? Ayet bunun üzerine iniyor. Necran Hristiyanların Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerine tartışmalar üzerine iniyor. Adamlar muhkem ayeti bırakıyor. قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدُ اللّٰهُ السَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ لِكُنْ لَهُ كُفْوَاً Ahad, adamlar bunu bırakmışlar, kendi dinlerine delil çıkartabilecek bir ayeti almışlar, bununla delil getiriyorlar. İşte bugün de bu yaşadığımız toplumda, hemen buraya değinmeden geçemem ben biliyorsun, yaşadığımız bu toplumda, bununla ilgili bir şey anlatacağım sana biraz sonra. Bu yönetici küffarın kafir olduğuna, taahhüt olduğuna, onlarca delil varken, Giderler böyle züvecih olan Yusuf Aleyhisselam ne yaptı işte kralı hükmetti. Adamlar İbn-i başından sonuna kadar reddederler. Mecmul fetvanın cildin birinde Yusuf Aleyhisselamla ile ilgili bir şey bulmuşlar ya. Hemen ona sarıldılar. Böyle adam bunlar evet. Ev sünnetun kaimetun ev feridatun adiletun demiş. Tamam. Evet. Velhamdülillahirrahmanirrahim. Evet.